389, numaralı konu, Abbat bin Biş'in savaş esnasında Ensar'a seslenmesi, evet, Ebu Said el Hudri şöyle anlatıyor, Abbat bin Biş bana, ey Eba Said, bu gece rüyamda gördüm ki, gök benim için açıldı, sonra da benim üzerime kapandı, bu, eğer Allah dilerse, şehadet mertebesidir, dedi, ben de, hayır olsun, sen güzel bir rüya görmüşsün, dedim, Yamame gününde ona baktım, Ensar'a, kılıç kınlarını kırın ve bir tarafa ayrılın, dedi, böylece 400 Ensar'la ayrıldı. Aralarında Ensarlı olmayan başka kimse yoktu, başlarında Abbad bin Biş, Ebu Dücane ve Bera bin Malik vardı, böylece Müseylimetül Kezzab'ın bahçesinin kapısına geldiler, en şiddetli savaşı yaptılar, Abbad bin Biş şehit düştü, üzerinde birçok darbe vardı, onu ancak cesedinde bulunan bir alametle tanıdılar.